Ev almak için biriktirilen altınlara zekat düşer mi? Bir insanın, bir Müslümanın zekata tabi olması için nisal miktarı malı olması gerekir. Bir kimsenin elinde 180.18 80,18 gram altını varsa veya bu miktarda parası veya ticaretin varsa, bu miktar borçlarının ve temel ihtiyaçlarının dışında ise, ve üzerinden de bir yıl geçerse bu kimse dinen zengin sayılır ve zekat vermekle yükümlüdür. Şimdi bir insanın yemesi, içmesi, giyinmesi, sağlık, ulaşım, eğitim giderleri temel ihtiyacıdır. Dolayısıyla mesken ihtiyaç da bir temel ihtiyaçtı. Eğer bir kimse bir bağlantı yapmış ise, mesela bir kooperatife girmiş ise veya bir müteahhitle anlaşıp belli bir miktarını ödeyip, ödeyip borçlanmış ise... Ee, zekat miktarı, nisap miktarı e, yani zekat vermeyi gerektirecek bir miktar yani 80,18 gram kadar altını veya ticaret malı veya e, parası olsa bile e, bu kimse e, ev almak için boşlandığı için e, zekata zekat vermekle yükümlü değildir. Elinde e, 80,18 gram altını veya bu miktarda parası olsa bile. Eğer ev alacağım diye altın biriktiriyor veya para biriktiriyorsa, herhangi bir bağlantı yapmamış ise, diyelim ki bir kooperatife girmemiş veya bir müteahhitle anlaşıp bir bağlantı yapmamış ise, para biriktireyim sonra alırım demiş ise, biriktirdiği altın 80,18 gramı ulaşmış ise veya para bu miktara ulaşmış ise, üzerinden de bir yıl geçmiş ise bu kimse zengin sayılır ve bu malının zekatını vermekle e, diyelim ki bir kimse ev almak üzere 40 bin lira biriktirdi. Herhangi bir bağlantı da yapmadı. Bu 40 bin liranın üzerinden de bir yıl geçti. Bunun kırkta birini yani bin lirasını zekat olarak vermesi e, dini bir görevdir. E, herhangi bir ev için bağlantı yapmadığı sürece ev alacağım diye biriktirdiği bu paradan zekat vermemezlik edemez.